Amin. Bismillahi lillāhi lillāhi rāji'm. Bismillāhi r ve nasta'īnuhu ve nasta'firu, ve nā'uz bil min shurūr anfusinā ve nasiyāt a'malinā. Mān yahdhil Allāhu falā muzdillah, ve yudlil abduhu fakine istiğal hadis kitabı Allah ve khair al Muhammedin Sallallahu ala ve sallam <Sessizlik> ve şerral al umur muhtesatı ha ve kül muhtesat bita ve kül bita zallal ve kül zallalatın filna <Sessizlik> vakit oldukça geç oldu ee, ben Hakti de çal, size zet etmeden inşallah ee, kısaca bir iki hususu hatırlatmak istiyorum peygamberlere imanla ilgili olarak bir iki not kabilinde. Ee, esasında bu konu umumi olarak peygamberlere iman ve bir de özel olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletine, Rasullüğüne iman diye iki e, ana başlık altında ele alınması gereken bir konu. Ee, ben şimdi kısaca Rasul ile Nebi'nin arasındaki farkları e, bildirdikten sonra Muhammed Aleyhissalatu Vesselam özel olarak imanı gereklerini aktarmaya çalışacağım. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün peygamberlere iman etmedikçe herhangi bir kulun imanı yerine gelmiş olmaz, tamam olmaz. Allah Azze ve Celle'nin bütün rasullerine ve nebilerine Resul Allah'ın seçtiği, kendisine bir şeriat ettiği, yani bir din, bir takım hükümler ettiği, kendi mesajını iletmesi için, küfre düşen bir kavme gönderdiği erkek insandır. Tekrar ediyorum bu tarifi. Çünkü Resul ile Nebi arasındaki fark var. Bu tariflerden ortaya çıkacak. Resul, Allah'ın seçtiği, kendisine bir şeriat, bir takım hükümler vahyettiği, Allah Azze ve Celle'nin mesajını iletmesi için küfre düşen bir kavme gönderdiği erkek insan. Nebi ise Allah'ın seçtiği, bakın burada Allah'ın seçmesinde ikisinde de ortak bir vasıf var. Devam edelim Nebi'nin tarifine. Kendisinden önceki Peygamber'in şeriatı ile gönderdiği, yeni bir şeriat değil, bir önceki Rasulü şeriatıyla gönderdiği, kendisine özel bir vahiy indirdiği ve iman eden bir kavme onları davet etmesi, onlara açıklamada <gülüyor> bulması için gönderdiği erkek insandır. Şimdi bu tariflerden Resul ile Nebi arasındaki farkı ayırt edebildiniz mi? Şu an örnek e, konumda değiliz. Sadece tarihteki farklılıklardayız. Rasul ile Nebi'nin bu tariflerinde e, bir takım farkların olduğunu söylemiştim konuşmanın başında. Neler dikkatinizi çekti? Bir, İkisi de erkek. Bir, bir, bir. İkisi de erkek. Bunlar ortak özellikler. <gülüyor> birisi satmış bir kavmime geliyor. Birisi de, birisi de e, imana gelen kavme. Devam ettiriyor sapmış evet. derken mesela Resul sallatmış bir kalma şirk. yani şirk üzere olan bir kalmaya Yani ise, imanı bozmuş. Evet, imanı bozulmuş. Onu desekçi olur hafta nebi gelir. Yine hükümler ya. Yani. Evet. Buyurun. Adam, Anladım kadar. Şeriat ve şeriat ve bir önceki peygamberin şeriatıyla ne? Evet. Ee, yani bunlar şöylece toparlayacak olursak hem kardeşimizin söylediği hem sizin söylediklerinizi Hüseyin abinin az önce söylediği mesela erkek olmaları ikisinde de ortak dedik Allah'ın seçmiş olması onlara vahyetmiş olması bunlar her ikisinde de ortak özellikler aralarında fark olan Rasul'ün yeni bir şeriatla gönderilmesi Nebi'nin ise yeni bir şeriatla gönderilmeyip bir önceki Rasul'ün şeriatına tabi olması ikinci bir fark Rasul Kafir olan, şirkete düşen, imanı bozan bir kalmaya gönderilirken, ne bir iman eden fakat bu imanlarında bir takım bozulmalara, yani sapmalarda e, o yüzden açmanı istedim. Yani sapma ifadesi yeterli olmuyor. Kişi de iman bulunduğu halde sapma söz konusu olabiliyor. Bu sapmalara karşı o ümmeti uyarmak, ikaz etmek, Allah Azze ve Celle'nin e, bildirdiklerini insanlara açıklayarak o müşkülatları gidermek. Evet, her nebi rasuldür ama, estağfurullah, her nebi rasul değildir ama her rasul aynı zamanda nebidir. Peygamberlere iman hususunu, yani umumi manada iman hususunu, e, az önce söylediğim gibi atlıyorum vakit vakti fazla harcanmak için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine, risaletine, imanla ilgili olarak bazı hususlar vardır ki bunlar şayet yerine getirilmezse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanda yerine gelmiş olmaz. Bu yüzden can kolayla dinleyelim inşallah. Bunlardan birincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tam olarak tanınması gerekir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tanınması gerekir. Tanımadığımız bir peygambere iman edebilir miyiz? Bir anlamı olmaz. Bu böyle bir ifadenin. Onun kim olduğu sivreti bilinmesi gerekir. İkincisi, tabi biz burada detaylara girmiyoruz. Söylediğim e, husustan dolayı. İkincisi, peygamberin her haber verdiği doğrulanmalı, her nehyettiği, her yasakladığından Kaçınmalı, her emrettiği yerine getirilmelidir. Ve Allah Azze ve Celle'ye Nebi ve Vesselam'ın gösterdiğinden başka bir şekilde ibadet etmemelidir. Yani bir kimse Allah'a yakınlaşmak istiyorsa, mutlaka Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir icazet, bir izin, bir meşru kılma belgesi, yani bir delili olması gerekiyor. Rastgele kafasına göre kimse ibadette bulunamaz veya herhangi bildirilmiş bir ibadette değişiklikler kafasına göre yapamaz. Mutlaka bu delile binaen olmalı. Üçüncüsü, onun yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hem insanları hem de cinlere peygamber olarak gönderildiğini bilmek ve hiç kimsenin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktan başka bir yolunu, başka bir kurtuluş yolunu olmadığına inanmaktır. Nitekim Allah Azze ve Celle Araf Suresi 158. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki, ey insanlar ben Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hem insanlara hem cinlere, hem kendi zamanda yaşamış insanları hem de kıyamet gününe kadar bütün insanlara göndermiştir. Ee, bu ayette de Kur'an'ın ulaştığı herkes muhatap olarak ne diyor Allah Azze ve Celle? De ki, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle demesi emrediyor. Ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Demek ki bütün insanlar Muhammed Aleyhisselatü şeriatına, onun nübüvvetine iman etmekle mükelle. <gülüyor> Dördüncü husus, getirmiş olduğu dine inanmaktır. O en son peygamber ve peygamberlerin en üstün olanıdır. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi 40. ayetinde mealim. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin soncusudur. buyurmuştur. Beşinci husus, Allah Azze ve Celle onu en büyük mucize ile desteklemiş, kuvvetlendirmiştir. O mucizesi herhangi bir tahriften, bozulmadan, değiştirilmeden korunmuş olan Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Azze ve Celle İsra Suresi 88. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki, insanlar ve cinler, bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, bu konuda birbirlerine yardım da etseler, birbirlerine destek de olsalar, gene de onun bir benzerini, bir mislini getiremezler. Yine Hicr Suresi 9. ayetinde muhakkak ki zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz buyurarak bu Muhammed ve Vesselam'la gönderdiği, Muhammed ve Vesselam'a desteklediği en büyük mucizeyi, kıyamete kadar koruyacağını da bizlere açıkça bildirmiş oluyor. Altıncı husus Nebi ve Vesselam'ın dini kendisine vahy tebliğ ettiğine bu görevi hakkıyla yerine getirdiğine Allah'ın ona verdiği emaneti eda ettiğine insanlığa Allah azze ve celle'nin mesajını ulaştırdığına, onlara en güzel şekilde nasihatte bulunduğuna, nerede bir hayır varsa kulu cennete yaklaştıracak, ne gibi güzellikler varsa bunları mutlaka bildirdiğine ve kulu cehenneme düşürecek, Allah azze ve celle'den uzaklaştıracak ne gibi şer varsa, ne gibi kötülükler varsa da bunlardan yasakladığını iman etmemizdir. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 128. ayetinde meali şöyle buyuruyor. Ey müminler, size kendi içinizden sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere karşı çokça müşfik, çokça şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Benden önce herhangi bir ümmete gönderilen, Hiçbir nebi, hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini onlar için hayır bildiği her şeye yönetmesin, ona delalet etmesin, yani onlara, ümmetine o hayırları göstermemiş olsun ve onlar için şer birbirliği, kötülük olarak gördüğü şeylerden de sakındırmasın. Yani her nebinin görevi bu olduğu gibi şüphesiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bunu en güzel şekilde ümmetine bildirmiştir. Ebu Zer radiyallahu diye dengen bir rivayette de bu açıkça belirtilmiştir. Yedinci husus, kul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kendi nefsinden ve diğer bütün mahluklardan daha fazla üstün tutmalı, daha önde tutmalıdır. Ona saygıda, hürmette, onun kadrini, değerini yüceltmede, emirlerini yerine getirme hususunda, yasaklarından sakınma hususunda, bunların hepsinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu sayılanların hepsinden, yani hem kendine hepsinden hem de diğer bütün mahlukların önünde görmek zorundadır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanın gerçekleşebilmesi için. Bu Allah'ın kitabında zikrettiği peygamberlerin insanlar üzerindeki haklarındandır aynı zamanda. Peygamberi sevmek, Allah'ı sevmek. Allah'a sevgiden dolayıdır. Allah Azze ve Celle onu sevmeyi emretmiş ve ona itaat etmeyi emretmiş. Ona yapılan itaatinde kendisine itaat gibi olduğunu ayetlerinde Nisa suresinin 80. ayetinde açıkça e, belirtmiştir. Ali İmran suresi 31. ayetinde ise mealim şöyle buyuruyor. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça mağfiret ve merhamet, rahmet edendir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Bukhari ve Müslümin iman bablarında rivayet ettikleri bir hadiste, ben içinizden birine, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça, gerçekten iman etmiş olamaz. Bir kimsenin, şu yaşadığımız asırda, biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la belki yüz yüze bir takım, Diyaloglar içerisinde bulunamıyoruz. O halde, şu hadise göre nasıl bir tavır ortaya koymalıyız ki bu hadisle amel etmiş olalım? Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın iman olarak tarif ettiği bu hususu yerine getirmek için ne yapmamız gerekir? Yani bir kimse ne yaptığı takdirde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğundan daha fazla sevmiş olabilir, babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmiş olabilir. Hangi sevgi olursa olsun, eğer Allah'a ve Resulüne itaatin önüne geçiyorsa o sevgiyi bertaraf etmek, bir kenara bırakmak, Allah ve Resulünün önüne hiçbir şeyi geçirmemekle. Bu elbette oldukça geniş bir takım izahatlar istiyor. Bunu yerine getirmek isteyen insan, Açar hadis kitaplarını, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neleri bizlere emir buyurmuş, neleri yasaklamış, bakar ve Allah Resulü'nün sevgisini böylelikle yerine getirmek için bir adım atmış olur. Olur mu hocam? Onlar okunur mu? Herkes anlar mı onları şimdi? Evet, anlamak isteyene Allah Azze ve Celle bu dinde anlayış nasip eder. Allah bizleri de anlayışı saygı kıldı Kullarından eğilsin Amin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kim bana bir kere salavat getirirse Allah da on defa salavat getirir Adını rahmetlanır ve övgüyle bahseder Bakın bu da yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı Gösterebileceğimiz sevgi imanın gereği olan bir sevginin Yerine getirilmiş şekillerinden birisi Kulun bazı yerlerde salavat getirmesi fazla farz olur. Mesela namazda, tahiyyata oturduğumuz zaman, selam oturuşuna oturduğumuz zaman, tahiyatın arkasından salibareki okumamız bir gerekliktir değil mi? Allah Resulü'l Lya İsa'tü Vesselam bize bir emredir. Onun dışında konut yaptığın zaman, Konut duasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salavat okuması gerekir. E, cenaze namazında hakeza, cuma hutbesinde ezandan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salat okuması, nescil giriş çıkışlarda yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlar haricinde e, adı geçtiği yerlerde salavat okunması gerekir ve kim de bunu terk ederse büyük bir cimrilikte bulunmuş olur. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anılır da Allahümme salli ala Muhammed demezse ona salat etmezse o kimse büyük bir cimrilik yapmış olur. Bir hadis-i şerifte adım anıldığı halde bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtülsün buyruluyor. Dokuzuncu husus peygamberler Allah'ın katında diri deriler. Fakat onların hayatı bizim şu hayatımıza benzemez. Onların bu hayatları ölü olma sıfatını üzerlerinden kaldırıcı değildir. Ve bizim e, vahiy hakkında e, ne kadar açıklama yaptıysa o kadar bilgiye sahibiz. Berzah alemi gibi konularda, gayb alemi gibi konularda. Peygamberlerin hayatı da bu türde. Hiç kimse diyemez ki işte peygamberler kabirlerinde hayat sahibi oldukları madem bildirilmiştir. İşte onlar da şöyle şöyle yaparlar. Cihatlarda, savaşlarda gelirler, yardım ederler. E, kendilerinden yardım istenirse imdada koşarlar gibi itikatlara saparsa delilsiz şeytanın üflediği vesveselere dalmış olur. Çünkü şeytan vası olarak Allah azze ve celle Bakara Suresi'nin 169. ayetinde insanları bu tip hak hususunda da saptıracağını. Allah azze ve celle hakkında İnsanların bilmeden sözler söyleyeceğini, Söyleteceğini, bu tip vesveseler vereceğini Allah Azze Celle bildiriyor. Her halükarda bizim delilere tabi olmamız lazım. Biz onların kabir hayatlarını da, berzah hayatlarının, keyfiyetini şeklinde bilemeyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah yeryüzüne, yani toprağa, peygamberlerin cesetlerini, yemeyi yasak etmiştir, buyuruyor. Ve diğer bir hadiste, Hangi Müslüman bana selam gönderirse muhakkak Allah onun selamına karşılık vermem için ruhumu bana iade eder. Bakın bu hadisler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın berzah hayatında neler yapabileceğini bildiren şeyler. Bunun netesinde bir şey bildiriliyor mu? Bildirmiyor. Ama bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam bana selam gönderip, o selam bana iletilir dediği halde hiçbir yerde peygamberler kabirlerinde diridirler. Benden yardım isteyin, ben size yetişirim dememiştir. Böyle bir yol açmamıştır. Onuncu husus, peygamberlere, Nebi ve Vesselam'a saygıdan dolayı onun yanında ses yükseltilmediği gibi, gürültü yapılmadığı gibi, ona kabrinde selam verirken de ses yükseltilmez. Yani, kadrini e, hacca giden kimsenin ziyaret esnasında selamlayarak e, geçmesi esnasında. Allah Hazreti Celle Hucura suresi ikinci ayetinde. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Farkına varmadan amellerinizin boşa gitmemesi için birbirinize karşı bağırarak konuştuğunuz gibi peygambere karşı da bağırarak konuşmayın. <Gülüyor> 11. husus onun dostlarını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarını, aile efradını, ehli beytini, hanımlarını bir kusur göstermeyip haklarını korumamız onlara küfür etmekte, sövmekte, haklarında küçük düşürücü herhangi bir söz etmekte, hakaret etmekte, şiddetle kaçınmalı, uzak durmalıyız. Çünkü Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuş, onları peygamberine dost arkadaş ve akraba olarak seçmiştir. Ümmetine de onları dost edinmeyi yani onlara sevgi beslemeyi vacip kılmıştır. Ee, Tevbe suresinin 100. ayetinde Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Muhacirlerden ve ensardan, İslam yolunda yarışanların öncüleriyle onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Artık bu ayetten sonra hiç kimsenin Sahabeler hakkında, ehlibeyt Beyt hakkında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınları hakkında e, ileri geri söz etmesi kesinlikle yakışık almaz. Bilakis imanına zarar verir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Benim arkadaşlarıma, dostlarıma söyleyin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki içinizden biriniz Uhud Dağı kadar altın infak etse bile bu infakınız onların bir avuç ya da onun yarısı kadar infakına Ulaşamaz, denk olamaz. Evet, bizlere Allah Azze ve Celle şu şekilde niyazda bulunmamızı, şu şekilde dua etmemizi öğütlüyor adeta. Ve Haşif suresinin onca ayetinde şöyle buyuruyor. Onlardan sonra gelenler de derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalplerimizde bir hasetlik yaratma. Rabbimiz şüphe yoktur ki sen çok merhametlisi, çok şefkatlisi. 12. husus, Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında aşırıya gitmemektir. Çünkü o, o bu, bu tip e, aşırılıklar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yapılacak en büyük eziyettir. O ümmetini kendisini aşırı derece met methetmede, abartmaktan, sakındırmış, bundan yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle'nin ona lütfettiği şeyler dışında Allah'a ait sıfatların ona verilmesi gibi e, bu tip şeylerden uyarmıştır. Mesela muhakkak ben sadece bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i aşırı derecede övüp göklere uçurdukları gibi aşırı derecede övmeyin diyerek e, bu uyarıda bulunmuştur. Ve beni hakkım olandan daha yüksek bir mertebeye çıkarmayın buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine e, çok önemli bir husus bu da kendisine Allah ve sen dilersen diyen birisine ne böyle Vesselam ne diyordu? Ne diyordu? Önce Allah öyle mi diyor yoksa sadece Allah dilerse. Sadece Allah dilerse de. Beni Allah'a ortak mı tuttun diyor. Millet uyut uyut ondan sonra soru soru anlayan bir Evet e, bu İbn Abbas radiyallarından Ahmet bin Hanbel'in Müsneli'nde gelen bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce Allah sonra sen dilersen Allah ve sen dilersen diyen birisine ne diyor? Sadece Allah dilerse de beni Allah'a eş mi tuttun, denk mi tuttun diyor. Çünkü bu kevni bir dilene hakkında söylenen bir söz. Tevbe suresi 66 67. ayetlerinde de ki siz Allah ile Ayetleriyle ve ile mi dalga geçiyordunuz? Kendiniz için bir mazeret aramayın. Artık iman ettikten sonra küfre girdiniz. Bu ayetleri kimler hakkında buyuruyor Allah Azze ve Celle? Yani mazeret kabul etmedi. Bu kimseler kimlerdi? Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ayete dikkat edin. Siz Allah ile ayetleriyle ve peygamberiyle mi dalga geçiyorsunuz? Yani Allah ile ayetleriyle, peygamberiyle dalga geçmek, bunu alay konusu yapmak, hafife almak demek ki Allah'ın kendiniz için özür aramayın, boşuna mazeret aramayın dediği hususlardan birisi. Bu da demek ki oldukça şiddetle kaçınmamız gereken hususlardan birisi. Din konusu kesinlikle Alay malzemesi yapılmamalıdır. Ne Allah'ın zatı, ne kitabı, dini, ne de peygamberi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a duyulacak gerçek sevgi, ona gerçek manada tabi olmak, onu tam bir şekilde örnek almak, ittiba etmekle belli olur. Bir kişinin onun getirdiği şeylere aykırı hareket etmesi, onun getirdiğine Aykırı şeylerle hareket etmesi ona ittibayı terk etmesine sebep olur. Peygamber'e iman ancak onu tasdikleyip, doğrulayıp getirdiğiyle amel etmekle ortaya çıkar. Sadece dil ile işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür deyip de bunu bu kadarla bırakmak bir Musa aleyhisselama, bir İsa aleyhisselama imanla Muhammed aleyhisselama iman arasında hiçbir fark bırakmaz. Bizi Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, daha önceki peygamberlere iman ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız arasındaki farkı bu konudaki fark Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine tabi olmamız, emirlerini yerine getirmemiz, yasaklarından sakınmamız. Bir de son olarak, son nebi ve son rasul olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemek. Allah Azze ve Celle az önce de okuduğu, Ahzab suresinin 40. ayetinin mealinde şöyle buyuruyor. Ve lakin o Rasulullah, Allah'ın Resulü ve Hatmen Nebiyindir. Ve Allah gelmiş ve gelecek her şeyi bilendir Bu ayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra şu ya da bu şekilde herhangi bir Nebi veya Resulü gelemeyeceğini gösteren apaçık bir Nas'dır. Nebi ve Resulü'nün tarifinde ne demiştik? Şey Burada bekliyor adam. Şey Örnek vermiyor. bekliyor. Değil mi? Herhalde değil mi? Kitap gönderilmişler, kitap gönderilmemiş. Şeriat dedik. Öyle mi dedik? Şey şey mi? Dedi. Şey şey şeriat. Şeriat ne, kitap şey ne? ne şey. Şurada da Şimdi e, biz Allah Azze ve Celle'nin bir takım peygamberlerine gönderdiği bir kitaptan bahsetmediği halde vahyettiğini, zikrettiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela kavmini senelerce uyaran, 950 sene Hakk'a davet eden Nuh Aleyhisselam'ın bir kitabından bahsedilmez. Ama bir vahiy var. Bir vahiy var. Ee, yine e, Şuayb Aleyhisselam'dan ona vahy edildiğinden bahsediliyor. Ama Şuayb Aleyhisselam'a inen bir kitap edilmiyor. Bunun gibi e, kitap olmasa da Allah Azze ve Celle'nin koluna peygamberine dilediği şekilde e, vahiy göndermesi söz konusudur. Bizim bugün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine e, gayrı metlu vahiy dememiz de bundan ileri gelir. Yani Vahyi metlu Kur'an-ı Kerim vahiy gayri metlu Sünnet Cibril Aleyhisselam Şüphesiz Kur'an'a indirdiği gibi Onun beyanı olan sünneti de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a indiriyordu, Bildiriyordu ee, Burada Sözü oldukça uzattım Hakkınızı helal edin Özellikle Mesut kardeşim ee, Son cümleyi inşallah Bitirelim. Ebu Hureyir anh'ın <gülüyor> rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor Nebel Aleyhisselatü Vesselam. Benimle peygamberlerin benzeri her yönüyle tamamlanıp da köşede bir tuğla boş bırakılan güzel bir binanın misali gibidir. Ben o tuğlayım. Ben Hatemel Nebiyim. Bir kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın delaletiyle inanıyorsa, yani bizler bugün Kur'an'ın muhatapları olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine inanıyorsa o nebi diyor ki ben son nebiyim. Ve son rasulüm diyor. Son rasulü de oluşu da Enes radıyallahu anh tengele şu rivayette geçiyor. Risaletin ve nübüvvetin sona erdiğinde şüphe yoktur. Bundan böyle benden sonra bir rasul ya da nebi gelmeyecektir. Her kim bunu ihlal ederse işte şu maddeyi ihlal etse La ilahe illallah dese de Muhammedun Rasulullah dese de namaz kılsa da tıpkı Müselleme Türk cezapta olduğu gibi bunun yanı sıra ben de peygamberim derse Allah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl onunla savaşılmasını emrettiyse biz de ona elimizle dilimizle hangisine gücümüz yetiyorsa ona karşı mücadele ederiz. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevhidike ve estağfiruke ve töbike. Devam mı yeter mi? Bir saniye devam devam. Hüseyin devam mı? geç. Evet, sen de devam edeceksin. İşte. Mesut kaçırıyorsun adamlara bak. Mesut. Abi ne yapsınlar? Iki buçuk saatten beri dinliyorlar. Bilgin kapıya iyi otur. Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu <gülüyor> Kardeşler benim anlatacağım konu e, Acizane inşallah Az önceki konuyla çok alakalı imanın Şartlarından üçüncüsü olan Kitaplara iman Bildiğimiz üzere Eee İman olarak alaykalı şeyler Kur'an-ı Kerim'de zik edildiğinde, önce Allah'u Teala'ya iman, sonra meleklere iman, ondan sonra kitaplara iman ve peygamberlere iman olarak ne yapılıyor? Sırayla e, zik ediliyor. Bir Müslümanın imanının makbul olabilmesi için gereken şeylerden bir tanesi de kitaplara iman etmek. Allah'ın sevinciyle muhakkak Allah azze ve celle peygamberlerini apaçık delillerle göndermiş onlara rahmet ve hidayet edici insanları zulmün karanlığından hakkın aydınlığına ulaştırıcı onlara itiraf ettikleri hususlarda ne yapacaklarını gösteren, anlatan peygamberler göndermiş ve bu peygamberleri de bu dediğimiz hususlarda onlara yardımcı olmaları, onlara hakkı öğretmeleri için kitaplarla desteklemiş, onlara bu kitapları indirmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Muhakkak ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanların adaletle hareket etmeleri için onlarla birlikte kitabı ve adalet ölçüsünü de indirdik. Hadis suresi 25. ayet. Ve yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor kardeşlerim. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah onlara müşteleyen ve korkutan peygamberler göndermiş. Onlarla birlikte insanlar arasında itiraf ettikleri hususlarda kendisiyle hükmetmesi için hak olan kitabı da indirmişti. Kitaplara imanın gerçekleşmesi gerçekleşmesiyle alakalı olarak bu Allah Azze ve Celle'nin indirdiği kitapları tasdik etmekle gerçekleşiyor sevgili kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok peygambere ettiğini söylüyor. Az önce bu kardeşimizin anlattığı gibi bu kitapların bir kısmının ismi zikredilmiş gönderildiği peygamberler zikredilmiş bir kısmının ismi bir kısmı ise zikredilmemiş tıpkı peygamberlerin Kaç tane peygamber olduğunu bilmiyoruz. Onların bir kısmının ismini zikredilip e, yine zikredilmediği gibi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah Musa ile gerçekten söz ile harfler ile konuştu. Nisa suresi 164. ayet-i kerime. Kitaplara iman etmenin hükmü. Allah'ın peygamberlere indirdiği kitapların hepsine inanmak vaciptir. Çünkü hepsini Allah azze ve celle hak bir şekilde indirmiştir. İnsanlar kendilerine indirilen kitapları peygamberlerinden sonra tahrif etmişler ve onlar bozulmuştur. Tabii ki Allah katındaki asılları asla bozulmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim ise Allah Azze ve Celle'nin vaadi gereği kıyamete kadar, şu ana kadar korunmuş ve kıyamete kadar da korunacaktır. Kesinlikle tahrife uğramayacaktır. İnsanların e, onu tahrifi kendi aralarında onun manası, anlamı, uygulanışı noktasında kendi kafalarından yürüttükleri şeylerden oluşmaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberlerine, indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, ve ahiret gününü inkar ederse doğru yoldan sapmış, uzaklaşmış olur. Yani dinden çıkar. Nisa suresi 136. ayet kelimesi. Yine başka ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar deyin ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberler Rabları tarafından verilenlere iman ettik. Bunlardan hiçbir arasında ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız. Bakara suresi 136. ayet-i kerime.